Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV komite eradesinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail fıkık Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Rabbim daha iyi günlerde cümlemizi birliktelik daim elesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sorumuz hocam. Ee, nakit paraya ihtiyacım vardı. Parayı temin edebilmek için bir galeriden vadeli bir araç aldım ve bu aracı tekrardan aynı galeriye peşin olarak sattım. Bu yaptığım işlem doğru mudur diye sormuşlar. <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Tabii bu soruyu biraz açmamız gerekecek Müsaadenizle evet. ile, e, vadeli olarak satın almış olduğunuz bir emtiyayı bir başkasına istediğiniz fiyattan satabilirsiniz bu birinci şık, vadeli olarak satın almış olduğunuz emtia'nın borcu bittikten sonra aynı şahsa yine istediğiniz fiyattan satabilirsiniz bu da ikinci şık olsun. Hı hı. Vadeli olarak satın almış olduğunuz emtia'yı aynı şahsa aldığınız fiyata veyahut da aldığınız fiyattan daha e, yüksek bir fiyata aynı kişiye satabilirsiniz. Bu da üçüncü şık olsun. Dördüncü şık ise ki genelde uygulama maalesef bu yönde oluyor. Vadeli almış olduğunuz o emtianın daha henüz borcu bitmeden aynı şahsa daha düşük rakama peşin olarak satma olayı. Aynı saat içerisinde alıp aynı gün içerisinde yapmak. Aynı saat, şey. aynı gün veyahut hmm. da birkaç gün sonra önemli değil. Burada asıl referans alınması gereken mesele e, borcu henüz bitmiş mi, bitme bitmemiş hmm. mi? Şöyle örneklendirelim. Aslında bu konu e, fıkıh kitaplarımızda Beyül Aine diye ifade edilen bir konu. ki İmam Muhammed Rahimullah'ın bu türlü alışverişlerle alakalı bunu faiz yiyenler tercih eder. Bu işlem faizdir şeklinde ifadeleri de vardır. Hmm. E, buradaki uygulama şöyle örneklendirme üzerinden gidecek olursak bana nakit para ihtiyacı var benim mesela. E, ancak bu nakit parayı temin etme imkanım yok. E, sizden direktmen borç istesem bu bor borcu aynı şekilde verirsem bunu da siz kabul etmiyorsunuz. Ama siz ticaretle iştigal ediyorsunuz. Verdiğiniz borcu fazlasıyla benden geri talep bu da yalın faiz olacaktır, tefecilik olacaktır. Bu da e, doğru değil. E nasıl yapalım? E, siz diyorsunuz ki benim e, ürünlerim var, i̇şte, e, arabalarım var veya herhangi bir emtiam var. Bunlardan bir tanesini sana vadeli olarak satalım. Tabii öncesinde benim ne kadar nakit para ihtiyacım var? Bu nakit parayı ne kadar ayda geri ödeyebilirim, ödememde ne kadar fark verebilirim bunlar daha öncesinde konuşuluyor. Örneğin 10 lira alsam ben bunu 11 lira olarak 12 lira olarak işte şu kadar ayda geri ödeyebilirim. Bu konuşma yapıldıktan sonra siz o ürünü bana o benim ödeyeceğim rakamlarda vadeli bir şekilde 12 liraya satıyorsunuz. Evet. Ben ürünü alıyorum, ürünün şu anda ben sahibi oluyorum. Ama benim için asıl amaç o ürüne ulaşmak değil. Benim için asıl amaç paraya ulaşmak. Nakit olan ihtiyacımı sağlayabilmek. Ben aynı ürünü size geliyorum 10 liraya ki ben 10 lirayı 12 lira olarak ödemeyi kastetmiştim ya. Evet. 10 lira olarak aynı ürünü size vadeli bir şekilde şey, peşin olarak satıyorum ve mal diyorum Bu durumda ne olmuş oluyor? Ortadan o ürünü kaldırın, o emtihayı kaldırın. Ben sizden 10 almış 12 olarak geri ödemeyi de tavet etmiş oluyorum. Aslında mantık bu. Dolayısıyla bunun faiz olarak nitelendirilmiş, caiz olmadığı, kitaplarımızda Beyül şeklinde e, isimlendirilen bir akit yapısı. Ama dediğim gibi bunun diğer üç kısmı da vardır ki e, bunlarda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Nedir o? Sizden vadeli olarak aldığım ürünü... ...hariçteki yabancı birine... ...sizinle alakası olmayan bir başka birine... ...istediğim fiyata satabilirim. Hmm. Peşinde satabilirim, vadeli de satabilirim. Ucuza da satabilirim, pahalıya da satabilirim. Normal bildiğimiz klasik bir ticarettir. Evet. Sizden aldığım o ürünü... ...size olan borcumu kapattıktan sonra... ...artık aramızda alacak evet, verecek... kalmadıktan şey kalmadı. sonra... E, ...vadesiz dolmuş, borcumu ödemişim. O ürünü geliyorum, siz de tanıdığım için... ...aynı ürünü size satmak istiyorum... Bu durumda da bunu pahalıya da satabilirim. Ucuza da satabilirim. Aldığım fiyatı yansıtarak da size satabilirim. Hatta peşin veya vadeli de satabilirim. <gülüyor> Çünkü sizinle artık bir alacak verecek davası kalmamış. kalmamış. Üçüncü kısımda ise yine sizden almış olduğum o ürünün vadesi de daha henüz gelmemiş, bitmemiş. Yani vade, borcum size devam ediyor. Ama o ürünü düşük fiyata satmıyorum da daha yüksek fiyata satıyorum. Evet. <gülüyor> Ki burada da aslında biraz önce bahsettiğimiz mantık olmayacağı için. Çünkü siz 10 liraya vadeli sattığınız bir ürünü benden 12 liraya peşin almazsınız. Evet. Veyahut da aynı fiyata da peşin almazsınız. Ama bu şekilde bir işlem yapıyorsanız bu gerçek bir ticaret. Demek ki gerçekten gaye ürün almak veya ürün satmaktır. Bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama aynı ürünü daha henüz borcu bitmeden düşük fiyata peşin olarak satıyorsak o zaman burada gaye farklı olacağı için bunun caiz olmadığı kitaplarımızdan net bir şekilde özellikle Hanefi Fıkkı'na <gülüyor> göre ifade edilmiştir. Ancak burada şöyle bir yol izlenebilir mi? Mesela e, örnek üzerinden gidecek olursak ben bu MTA'yı veya bu aracı özellikle bunu daha fazla e, otomobil piyasasında yapıldığını görmekteyiz maalesef. Ben bu aracı sizden vadeli olarak diyelim ki 100 liraya aldım 100 TL'ye aldım. İşte 6 ay 7 ayda ödeyeceğim bunu. Peşin olarak da size bunu ben işte 90'a satabiliyorum. <Gülüyor> 90 TL'ye değil de 90 TL değerinde dövize satsam. Yani para birimlerinde bir değişiklik <Gülüyor> yapsak. Sizden almış olduğum rakam TL cinsi olsun size satacağım rakam ise, işte döviz olsun, altın, altın olsun, olsun, başka bir para birimi olsun. Hmm. Böylesi bir durumda bu caiz olabilir mi? Bu konuyla alakalı yine kitaplarımıza baktığımız zaman İmam es Rahimullah El-Mepsud isimli eserinde bu konuyu ele alıyor. Ee, ve imamlarımızdan nakil yaparak diyor ki aslında bu genel prensip, genel kıyaslama doğrultusunda meseleye baktığımız zaman bu caiz olur. Çünkü para birimleri farklı olduğu için. Hilaf-ül cinsi olarak. hilaf cins olduğu için e, ve burada da eşitlilik aranmadığı için tefallül dediğimiz birinin fazla birinin eksik olmasının da zarar vermeyeceğinden dolayı kıyasa göre, genel prensibe göre, genel kurala göre caiz olması gerekir ki İmam-ı Rahimullah'a nispet edilen bir görüş. Hı. Ancak bu konuda istihsan yaptığımız zaman nedir? Ki ana gaye burada sattığım malı daha ucuza, şey, affen, satın aldığım bir ürünü daha ucuza size satarak nakit paraya ihtiyaç evet. duymak Ve burada <gülüyor> para cinsleri her ne kadar farklı olsa da neticede size verdiğim parayı da sizden alacağım para, para olmanın itibariyle hükmen aynı cinstir. velevki ki farklı cins yani biri döviz biri TL olsa bile. Hükmen bunlar aynı cins gibi değerlendirildiğinden dolayı bunun da yine caiz olmayacağı görüşü mezhepte ağırlık basmıştır. Hı. Bunun da fetva verilmemiştir. Başlayan bir olarak. anlaşma bir şey olmaması lazım. Yani sen bu arabayı ben alıyorsun böyle vadeli bir şekilde ama arabayı şuraya satacaksın. Böyle bir şart koşulmaması lazım Şart koşulmayacak var. artı aynı kişiye satış yapıyorsan aranızda alacak verecek kalmaması. Kalmayacak. Önemli olan bu. Ama siz mal bozduracaksınız. Çünkü nakit paraya ihtiyacı duyan bir tüccar. Ya elindeki malı satar veyahut da piyasadan vadeli aldığı bir malı peşine satarak Hı -hı. yani spot üzerinden iş yaparak e, bir paraya temin edebilir. Ama bunu aynı şahıstan değil bir başkasıyla yapabilir Hı -hı. ki bu bir ticarettir. Evet. Yani sizden vadeli alırım giderim bu tarafta peşin olarak başkasına onu satarım. Veya başkasından peşin aldığımı size vadeli satabilirim Hı -hı. ki bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. O yüzden burada dikkat edilmesi gereken unsur dediğimiz anlamdadır. Ama e, bunun bir de ters e, şekli de olabiliyor. Nedir o? Peşin olarak aldığım bir ürünü vadeli aynı şahsa satabilme meselesi. Hmm. E, ki, kitaplarımız Ömer Nasuh Efendi hukuk İslamiye'de bu konuyu ele alırken bunun bey aynı e olmayacağı. Çünkü aramızda alacak verecek yok. Ben peşin almışım. İstediğim rakama, istediğim, i̇stediğim şekilde rakama, vadeli İstediğim istediğim şekilde, istediğim vadeli de satma yetkisine sahip olurum. Çünkü aramızda bir alacak verecek ilişkisi kalmamıştır. Böylesi bir durumda her ne kadar aynı sonuca varsak da gidişat yolu farklı olduğu için buna, buna dair kitaplarımızda fetvanın olduğunu görmekteyiz. Peki başta şöyle bir anlaşma yapılmış olsa hocam. Mesela arabamı ben getirdim. Galeriye dedim ki ben sana bu arabayı peşin satıyorum. Ama tekrar ben bu arabayı senden vadeli geri almak istiyorum dedim bana vadeli bu arabayı kaça satarsın, benden kaç para alırsın, kaça satarsın diye. Başta bu konuşulmuş olsa ee, bu bir sıkıntı olur mu? Şimdi bu konuşma eğer şart mahiyetinde bir konuşma olursa, yani hmm. ben bunu sana satarım ama bunu bana vadeli satman şartıyla hmm. veyahut da galerici ben bunu senden bu fiyata satın alırım ama sana bunu vadeli satmam e, satın alman şartıyla hmm. şeklinde bir akit yaparlarsa böylesi bir şart akit elbette caiz olmaz, fasıl olacaktır. Evet. Ama ben bunu demiştim yani bunu senden geri alabilirim veyahut da bunu sana satabilirim ama almayabilirim de satmayabilirim de. Herhangi bir bağlayıcılığı olmama kaydıyla böyle bir işlem yapılacak olursa o zaman hür iradenizle bir ürünü sattınız, paranızı aldınız. Ya ben aynı ürünü geri almak istiyorum ben de satmıyorum deme yetkisine sahip olacağım. Evet. Veya hadi al bunu yok ben almıyorum ben ürünümü satmışım. Herkes kendi yoluna gitsin deme etkisine sahipseniz bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ama yok aramızdaki <gülüyor> anlaşma böyle bir şey deme etkisi size vermiyorsa bir nevi bunu lazimiyet, lüzumiyet mantığı ile akitte bir şart olarak dillendirmişsek o zaman bu dediğimiz itibarla iptida olarak yani başlangıç olarak fasit şartla yapılan bir akit olacağı için elbette fasit olur. <gülüyor> fasit akit hanefi fıkında eşittir faizdir. Evet. Şimdi geçenlerde şöyle bir mevzu da yaşandı hocam. Bir şahıs vadeli bir şekilde araç satın alıyor. Aracın işte 4-5 taksisini ödüyor ama sonrasındaki 2-3 taksisini ödeyemiyor. Karşı tarafa işte mağdur durumda. Karşı da diyor ki getir arabayı diyor. Arabayı ben alacağım diyor. Bu sefer araç sahibi diyor ki ben diyor bir müşteri buldum diyor. Bu arabayı diyor 100 liraya satacağım. E diyor ki yani bu arabayı sen satamazsın çünkü bana borcun var. Borcun olduğu için bu arabayı başkasına satamazsın, geleceksin bana satacaksın, bu arabayı ben alacağım diyor. Çünkü bana borcum var, beni işte e, bu üç ay boyunca e, paramı alamadım, ben mağdur oldum gibi bir şey söylüyor. Bu tip satışlarda, vadeli satışlarda kişinin borcu olduğu için e, bu satıcı böyle bir şey söyleme hakkına sahip midir Bakın En fazla kişinin borcu olduğundan dolayı arabaya ipotek konulmuştur, haciz Hı -hı. konulmuştur. Resmi olarak devredememe ki bir nevi bu hacizdir aslında. Evet. Ama bu borcu ödeyene kadardır. Hı -hı. Bakın e, İslam fıkhında alışverişler e, taksime tabi tutulurken işte inikad etmiş olan bir akit, inikad etmemiş yani batıl olan bir akit. Hı -hı. İnikad etmiş olan yani münakit olan bir akit sahih olabilir veya fasit olabilir. Sahih olan akit nafiz veya mevkuf şeklinde taksime tabi tutuluyor. Şimdi mesele nafiz. Nafiz demek geçerli bir akit demektir. Hı hı. Buna da iki tane örnek verilir. Mesela benim size borcum olsa, borcumdan dolayı bir malımı size rehin olarak bırakmış olsam. Gerçekten bildiğimiz bir rehin, ipotek değil. Evet. Satılamaz, kaydı değil. Gerçekten fiziksel olarak şu emtihayı size rehin olarak bıraktım. Hı hı. Ee, bu Böylesi bir durumda o malı siz hapsetme hakkına yani alıkoyma hakkına sahipsiniz. Kullanmaya değil ama. Ve eğer benden satma noktasında da vekalet almadıysanız satma yetkiniz de yok. Sadece koyma. Sadece alıkoyma, sadece alıkoyma. Hmm. ki bu da gaye nedir? Ben bir an önce borcumu kapatayım malıma kavuşabileyim. Aksi takdirde malım var ama o malımdan istifade edemiyorum. Dolayısıyla rehindeki mantık bu. Ama tabii bunun öncesinde şöyle bir şart da olabilir. Yani ben bu rehini bana vereceksin ama falan tarihe kadar borcunu ödememen durumunda bunu satma noktasında da bana vekalet vereceksin dersen ben de bu vekaletle beraber sana rehini verirsem bu durum üstesna. Hmm. Ama böyle bir vekalet olmaksızın mutlak anlamda borcuna mukabil bana rehin getir dediniz. Ben de işte bindiğim kullandığım bir aracı size rehin olarak verdim. Ee, tabii burada gaye ne? Ben bir an önce borcumu kapatayım, aracımı sizin elinizden alayım ve evet. kendi hizmetimde kullanayım. Şimdi böylesi bir durumda elinizde rehin malı dururken ben o malı bir başkasına satacak olsam bu satışın durumu ne olur? Sizin elinizde bana ait olan yani evet. tapusu, aidiyeti benim üzerime olan bir ürün sizin elinizde ama rehin olarak hmm. size karşı bir borcundan dolayı verdiğim bir ürün. Veya siz yedi emine de bırakılmış olabilir fark etmez. Ben onu bir başkasına satacak olursam bu satışı ne olur? Kitaplarımızda geçen evet. bir mesele. Bu satış münakittir yani geçerlidir, sahihtir ancak geçerlilik noktasında yani nefaz noktasında sizin onayınıza bağlıdır. Çünkü ben bu ürünü sattığım zaman bir alıcıya alıcı haklı olarak der ki benim malımı ver bana. O malı ona verebilmem için de o malı sizden alabilmem gerekir. Size karşı olan borcumdan dolayı da sizden alma yetkisine sahip değilim. Çünkü sizin hakkınız olmadığı hapsetme noktasında tayin etmiştir. Hmm. Peki böylesi bir durumda sizin icazetine mevkuftur. Yani siz eğer onay verirseniz tamam derseniz ben yaptığım bu satışı kabul ediyorum. Al malı git teslim et parayı da getir borcunu kapat derseniz hmm. bir sıkıntı yok. Ama eğer onay vermezseniz Yok arkadaş ben güvenmiyorum. Parayı getir malı öyle teslim ederim. Aksi takdirde malı vermiyorum dersen ki buna yetkiniz vardır biraz önceki örneğimizde. Hmm. Bu durumda benim için iki şık kalmıştır. Ya borcumu bir şekilde bir yerden temin edip size ödemek. Yani rehni fek etmek, evet. rehini çözmek. Bunu yaparsam artık sizin bu konuda daha konuşma hakkınız kalmaz. kalmaz. Ama bunu yapamıyorsam, borcumu ödeyemiyorsam bu durumda alıcı olan kimseye durumu arz ederim. Alıcı ister bekler der ki tamam ya ben bu ürünü aldım her ne kadar şu anda borcundan dolayı bana geri teslim edemiyorsun. Borcunun ödemesini yani rehinin kurtulmasını yani ipoteğin kaldırılmasını bekler veyahut da yok arkadaş ben bunu bekleyemem. O kim malı bana vermiyorsun veremiyorsun o zaman ben de bu akti geçersiz kılıyorum deme etkisine sahip olur. Peki o kişiden para alıp ver o parayı ben bu ipoteği kaldırayım arabayı sana satayım <gülüyor> Bunda herhangi bir mu? mahsur lazım Olmaz. gelmez. Ee, aslında ürünü sattığı zaman ürünü teslim etmeden de parayı alma hakkı vardır dini olarak. Hı -hı. Yeter ki karşı taraf bir güven es esası evet. olsun, güvensin evet. size. Ve bu konuda gerçekten güveni olursa vermiş olduğu para aslında bir borç para değil. Yapılan alışveriş mukabilinde ön ödeme olarak değerlendirilir. Hı -hı. O ön ödemeyle rehni rehini kaldırırım yani ipoteği çözerim ve o ürünü o kişiye satarım. Sizin şöyle deme hakkınız yoktur o ki bana borçlusun bunu benden başkasına satma yetkin yoktur deme hakkına sahip değilsin biraz önceki örneğimizde. Hmm. Aslında bu misali sizin e, sualinize binaen verdim. Evet. Yani ben bu ürünü sana ben satmıştım veyahut da bu ürünü ben satmasam da senin bana borcun var. Borçtan dolayı bu rehin benim elimde o yüzden bunu eğer birine satıyorsam ben olmalıyım. Benim haricinde kimseye satamazsın şeklinde bana diretebilme veya beni icbar edebilmeye dair herhangi bir yetkiniz söz konusu değil. Sadece sizin hakkınız alacağınızı alıncaya kadar o malı alıkoyma hakkına sahipsiniz. Evet. Onun haricinde artı bir hakka sahip değilsiniz. Evet hocam. Çünkü çok, yani, bu otomobil piyasasında bu tip sorular çokça geliyor. Evet. Özellikle onları elediğimiz zaman böyle karşımıza çıkıyor. En azından e, bu kardeşlerimize de cevap vermiş olduk. Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. E, İstanbul'a ilim okumak için geldim ve belli bir zaman sonra Hanefi mezhebine geçtim. Ve ibadetlerimi Hanefi mezhebine göre yapmaktayım. Ancak ben daha önceden Şafi'ydim ve e, bu zamandan kazaya kalan namazlarım var. Şu anda o namazları kaza ederken, şu anda müntesibi olduğum mezhebe göre mi? Yapmalıyım yoksa kazaya kaldığı zamanda müntesibi olduğum mezhebe göre mi? Ayrıca sağlıklı iken kazaya kalan namazlar hastalık döneminde kaza edilir mi? Yani ayakta kılabildiğim dönemde kazaya kalan namaz şu anda ayakta kılamadığım dönemde oturarak kaza edilir mi? Evet. Aslında iki sual var ama iki evet. sualin toplandığı tek bir nokta Hı -hı. var. Ee, kişinin o namazı Eda edebilme veya o namazı kaza edebilme anına mı itibar edilir? Hı hı. Yoksa o namazın zimmetine farz olduğu, vacip olduğu döneme mi itibar edilir? Şimdiki insan bir mezhebi iltizam ettiği zaman o mezhebin kuralları doğrultusunda hareket edecektir. Evet. İbadetlerini ona göre yapacaktır ki dört mezhep haktır. Ee, kardeşimiz diyor ben Şafi'ün mezhep idim. Şafi mezhebinin mukallidiydim veya bulunduğum coğrafyada Şafi mezhebinin fıkı bilindiği için ben de o mezhebin fıkhına göre hareket ediyordum. <gülüyor> ee, ancak kılamadığım namazlarım olmuştu. Yani zimmetime borç olarak yerleşmiş olan namazlarım var. Daha sonradan ben Hanefi fıkhını öğrendim veya Hanefi fıkhının hayatımda tatbikinin daha kolay olacağına kanaat getirdim. O şey de çok oluyor mesela özellikle hocam. Evliliklerde şafi olan kardeşimiz hanımıyla biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Zaten o niyetle bu ifademi evet. özellikle Hı -hı. kullandım. Daha kolay olacağı kanaatinde olduğundan dolayı, çünkü bulunduğum coğrafya Hanefilerin bulunduğu coğrafya. Hı hı. E, dolayısıyla ona göre hareket ediyorlar. Etrafımda ilim adamı olarak soracağım kişiler de Hanefi. Hı hı. Dolayısıyla ben Şafii fıkhına hakim değilim. E, bazen sıkıntıya düşüyorum, soracak kimse bulamıyorum. Bu sebepten dolayı ben Hanefi mezhebine geçtim, onu iltizam ettim, o doğrultuda hareket ediyorum. Ama geçmişte kazaya kalmış olan namazlarımın zimmetimdeki borç olma yükümlülüğü şu anda onları kaza ederken neye göre hareket edeceğim? Örneğin abdest noktası veya namazlık kılını şekillerine bir takım e, sünnetlerdeki riayet meseleleri vesaire vesaire. Hı hı. Burada e, kitaplarımız bu konuyu ele alır. Özellikle fetvayin diye ile alakalı fetvayin diye de görmüş idim. Şeyh Nizamettin'in önderliğinde yazılmış olan bir eser. Orada diyor ki itibar şu andaki haledir. Hmm. Yani siz e, şu an için hangi hukuku iltizam ettiyseniz, hangi mezhebi iltizam ettiyseniz o mezhebe göre hareket edeceksin. Bu biraz önceki o kaza e, meselesiyle de irtibatlı. Yani sağlıklıyken namazınız kazaya kalmıştı. Kılmadığınız, kılamadığınız bir nedenden dolayı daha sonradan şu anda kaza edeceksiniz. Ancak ayakta durabilme imkanına sahip değilsiniz. Yani kıyamı yapamayacaksınız, evet. oturarak kılacaksınız veya secdeyi yapamayacaksınız, ima ile kılacaksınız. Sağlıklı iken kazaya kalan namazlar sağlıksız bir şekilde ima ile kaza edilebilir mi? El cevap. Yine itibar şu andaki haledir. Siz şu andaki halde bunu ifa ediyorsanız şu andaki takatınız neye yetiyorsa onunla mükellef olacaksınız. Evet. Dolayısıyla nasıl kılabiliyorsan onun kazasını o şekilde kılacaksın. Hatta, hatta daha sonradan sıhhat bulsanız bile yani diyelim ki e, öğle namazını bir şekilde kaçırmıştınız. Evet. Örnek olarak veriyorum. E, aradan epey bir zaman geçti. Derken işte belinizde bir ağrı oldu veyahut da bir hastalığa maruz kaldınız. Artık kıyam yapamıyorsunuz. Ayakta duramıyorsunuz. Ama bu namazı da zimmetinizde var. Bunu kılmadan da ölmek istemiyorsunuz. O namazı oturarak kazasını yaptınız. Daha sonradan sıhhat buldunuz. Ayakta namaz kılabiliyorsunuz. Bir daha kılmanıza gerek var mı? El cevap gerek yoktur. Çünkü artık zimmetinizden o ibadet sorumluluğu düşmüştür. O anki hal... Önemli. itibar o evet. andaki haldir. Mezhep iltizamı noktasında da itibar o haldeki hmm. haldir. Namazın kaza edilme meselesindeki sıhat ilişkisinde de aynı mesele yine kitaplarımızda mezkurdur. Bu şekildedir. Şafii olan kardeşlerimiz Hanefi mezhebine geçtiklerinde namazda onlar hani imam oyduklarında farz namazı işte Fatiha Suresi'ni okuyorlar Evet. Ee, şimdi Hanefi mezhebine geçiyor ama alışkanlıktan dolayı bu okumaya devam ediyorlar. Onu da çok soran kardeşimiz var. Bunlardan dolayı bir namazımıza sıkıntı olur mu diye. Şöyle Hanefi mezhebine göre cemaatle kılınan namazda imamın arkasında bulunan kimse kıraat yapmaz. Hı -hı. İmamın kıraatı onun için de kıraat olarak telakki edilir. Hatta kıraat yapmasının keratten hali olmayacağı yani caiz olmayacağı da ifade edilmiştir. Hı -hı. O yüzden e, yani bir mezhebin kuralı doğrultusunda hareket ediyorsak bunu iyi bilmemiz gerekir ki hatta bir insanın kendi ilmi halini bilmesi farzayındır. Evet. Yani namazını, orucunu e, işte eğer zekat veriyorsa zekatı nasıl vereceği, hacca gidiyorsa hac fiiliyatını nasıl ifade edeceği bu gibi ibadetlerinde olması gerektiği kadarını yani onu eda edebileceği ne kadar gerekli bir ilme ihtiyaç varsa bu kadar bir bilgiye sahip olması farza aindir. Dolayısıyla bu konuda tabii ki titiz davranmakta fayda vardır. Dikkat etmekte fayda vardır. Bir insan bilmeyebilir ama öğrenmemesi bu kişi için bir abes ayıptır. Dolayısıyla araştırır, bunu sorar, soruşturur. Ona göre hareket eder. Ama buna rağmen hata ile vuku bulmuş, alışkanlığından dolayı bulmuş bu yapılmışsa da bu da namazın sıhhatine engel değildir. Biraz önceki örneğimiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuza da. Piyasada satılan vazelin kremi tamamen estetik amaçla ele ayağa sürüp birkaç saat veya 30 dakika sonra normal musluk suyla abdest alsak abdeste mani midir tabaka oluşturursa? E, videonuzu seyretim Vazelin krem tabaka oluşturur mu? Normal olarak deriye yediriyoruz demişler. Biz e, oluşturmaz diyebiliyoruz. Bu konuda sizin bilginiz siz nedir diye Tabi bu mesele aslında teknik bir soru yani evet. fıkhi bir soru değil. Hı hı. Ancak bu konunun fıkhına baktığımız zaman abdestte abdest uzuvlarına suyun ulaşmasına engel olacak bir tabakanın bulunması abdeste manidir. Evet. Ancak o tabaka ihtiyari olarak değil. Olması gerektiğinden dolayı konulmuşsa, işte vücudunuzda bir yara var, o yarada illaki bir cebire, bir bant olması veya bir sargı olması hmm. gerekiyorsa veya bir ilaç olması gerekiyorsa bu müstesna. Ama kardeşimiz zaten bunu göz ardı etmemiş ki e, esnetik ile yani bir tıbbi bir müdahaleden dolayı değil de işte ellerimiz yumuşasın diye, şey diye veya çatlakları bir şekilde bertaraf etsin diye diyor. Böylesi bir durumda belli bir zamanda geçiyor diyor Yarım ee, ve diyor. bu zaman zarfında eğer vücut zaten o kremi emmişse yani o krem bir tabaka şeklinde vücut üzerinde bir şey bırakmamışsa bu abdese mani değil. Artı apte salarken zaten yıkıyorsunuz elinizi. Hı -hı. E, yıkarken de orayı suyla güzelce e, şey yaptığınız zaman, sıvazladığınız ya. zaman eğer bir şey de varsa altına suyun ulaşmasını engel olacak, e, hafif tarzda bir tabaka da oluşmuşsa zaten onu siz bertaraf etmiş oldunuz. Hı -hı. Onu oradan gidermiş oldunuz. Daha öncesinde vücuda o yağ sürülmüş olması ve o yağ vücudun çekmiş olması buna bir engel olarak teşkil etmeyecek. Ee, orada tabakanın oluşum olmamışması ise zamanın geçmesiyle zaten bunu kişi Ona kendisi de karar verecek, algıla. bakacak üzerine kalmış mı, kalmamış Kalmışsa, mı yani, yani su tenime temas ettiği kanaatı varsa bir sıkıntı yoktur evet hocam bir başka sorumuzda da kaza namazlarım var ve her namazımın arkasından o namazın kazasını kılmaya çalışıyorum ancak hayız olma ve namaza başlama tarihlerimi tam bilmediğim için varsayım tarihlerinde azami 4 yıl gibi bir hesap yaptık Az veya fazla kılma durumlarında ne yapmam gerekir? Örneğin sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı yoksa kişinin nafile namaz kılmaması gerekir. Buna göre hüküm nedir diye sormuşlar hocam. Yani aslında mesele şu. Bir insanın kazası olmadığı halde kaza namazı kılması evet. nedir? Çünkü kardeşimiz diyor benim kaza namazlarım var ama e, mütereddit olduğum namazlar da var. Yani belki de kazam yoktur hı hı. bu anlamda. Çünkü e, bayanların belli günlerde namaz kılması farz değildir. E, bunu da tam hesap edemediğim için ama ben ihtiyaten fazla fazla kılıyorum. Yani bu dediğimiz gibi kazası olmadığı halde bir insanın ihtiyaz adedinde kaza kılması meşrumudur değil midir? Evet. İbrahim'il Halebi Hazretleri Rahimullah Hanefi fukasından Halebi Kebir isimli bir eseri var. O konuyu yani o kitabında bu meseleyi ele alıyor. E, ve bu konuda Hanefi mezhebinde bazı tartışmalardan bahsediyor. E, yani insanın kazası olmadığı halde kaza kılmasının mekruh olacağı ancak namazın ile alakalı bir problem kalbinde olursa, işte namazda bir vacibin terk edilmiş olması veya bir keratin işlenmiş olması böylesi bir durumda o namazı iade olabilir. Hmm. Ama yani ben öyle bir şey bilmiyorum ama ihtiyaten kılayım şeklinde ise bunun mekru olacağı mezhepte var olan bir görüş olmakla beraber ancak tercih edilen görüş ihtiyaz sadedinde ihtiyacı olarak yani evet ben bir şey bilmiyorum ama yine de kalben mutmeyinliliğimi sağlayabilme adına tabii vesveseye düşmemek kaydıyla. Hmm. Vesvese biliyorsunuz ayrı bir hastalıktır, ayrı bir sıkıntıdır. Rabbim e, bu hastalığa düşen de tez zamanda kurtarsın. Hmm. Çünkü ciddi sıkıntı yaşıyorlar, ciddi problem yaşıyorlar ve ona da mahal vermemek gerekir. Yani bu konuşmalarımız vesveseye de sebebiyet vermemeli. Sadece ihtiyat olarak yani ben kıldım ama kalbinde bir şüphe var. Böyle bir durumda bu namazın kaza edilmesi olabilir mi? E, Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre ihtiyaç sadedinde olabilir. Ancak İbrahim el-Halebi Hazretleri diyor ki ama bu yalın bir kaza olmadığı için nafile gibi de değerlendirilme ihtimaline binaen klaca vakite dikkat etmesi Hı. gerekir. Evet. Yani aslında soruyla Soruda, evet. Itibat. Yani nedir kıracağı vakte itibar et, dikkat etmesi gerekir? Kaza namazlarının kılınacağı vakitler ile kaza namazının kılınamayacağı, kılınamayacağı. daha doğrusu nafile namazlarının kılınamayacağı bazı vakitler vardır. Evet. Ee, örneğin sabah namazının vakti. Sabah namazının vakti yani imsak kestikten sonra, fecir doğduktan sonra güneş doğana kadar olan vakit dilimidir, Hı. zaman dilimidir. Bu zaman zarfında sabah namazının sünneti ve farzı kılınır. Ama sabahın sünnetinden başka nafile namaz kılınmaz. Ama kaza namazı kılınabilir mi? Kaza namazı kılınabilir. Ta ki güneş doğuncaya kadar. Dolayısıyla bu zamanda bir adam ihtiyaçsa dediğinde ben sabah namazımı iade edeyim. Veyahut da benim işte yassı namazını kılmıştım ama benim biraz şüphem oluştu. O yassı namazımı kaza edeyim diyecek olursa bu vakitte bunu kılmasın. Çünkü bu kesin bir kaza değildir. Ne zaman kılsın? Güneş doğsun. Doğduktan sonra keraat vakti çıksın. Yani işrak vakti girsin. Ondan sonra o namazını iade etsin. Evet. veya da kazasını yapsın. Keza ikindi namazını kılan bir kimse ikindinin farzını kıldıktan sonra nafile namaz kılamaz. Ancak kaza namazı kılabilir. kılabilir. Ta ki ne zamana kadar? akşam namazına takrib olarak yarım saat kalıncaya kadar bir zaman dilimi. Bu zaman zarfına kadar vaktin namazını kılabilir, kaza namazı kılabilir ama nafile kılamaz. Peki bahsettiğimiz manada ihtiyaç sadedinde kılacağı kazayı kılabilir mi? Yine, kılamaz. Yine kılmasın. E, kılamaz demeyelim aslında. Kılmasın Kılmaz, ifadesini yani, evet. kullanıyoruz. Çünkü bu namazın nafile olma durumu da hmm. söz konusudur. O yüzden kerahatten uzak kalabilme adına bu namazı akşamdan sonra hmm. akşam namazını kıldıktan sonra hmm. o takdirde kılsın. Ki Efendi Hazretlerimizin sağlıklı olduğu dönemlerde ki Rabbim e, vücuduna sıhhat afiyetleri ihsan inşallah Amin. tez zamanda. Ee, bazı yerlerde Gidip de orada namazları bazen ihtiyaç sadedini iade etmesi gerekiyordu. Çünkü Efendi Hazretlerimizin e, terazi çok hassas, hmm. ele çok ince, en ufacık bir şaibe dahi varsa, en ufacık bir şüphe dahi varsa o namazı e, insanlara iade edin şeklinde bir emirde bulunmaksızın bireysel olarak ki yakınındaki olan kişiler de bunu görüyordu. Kendisi bu namazı iade ederdi. Ama e, müşahede ettiğimizde hep görmüşüzdür ki iade ettiği o namazı asla e, nafile namazının kılınmasının mekru olduğu vakitlerde yapmazdı. Hmm. Yani örneğin sabah namazını mı iade edecek? Sabah namazını kıldıktan sonra değil işraktan sonra şey iade lazım. ederdi. İkindi namazını mı iade edecek? İkindi namazından sonra değil akşamdan sonra o namazı iade ederdi hem bu fitneye sebebiyet vermemesi hem de o namazın nafile statüsünde olduğunun bir nevi göstergesidir. Hmm. Ki kitaplarımızda da zaten biraz önce aktardığımız üzere İbrahim el-Halebi Halebi Kebir isimli eserinde de bunu açık ve net bir şekilde kendisi Anladım. de ifade etmiştir. Işte. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam hanımına olan mehir borcu da zekat verilecek maldan düşülür mü diye sormuşlar. Malumunuz bir insan zekat vereceği zaman elindeki alsat yaptığı ticari malları, yastık altında duran veya kasasında duran altını, gümüşü veya nakit parası piyasadan alacağını hesap eder. Borçları varsa da bu borçları düşürür, kalanının zekatını yüzde iki buçuğunu verir. Ancak bu borçta aranan bazı şartlar vardır. Deniyor ki bu borç mutalibi olan yani talep edeni olan bir borç olmalı. Peki bu bağlamda mehir talep edilen bir borç olarak değerlendirilme değerlendirilmez mi? Bu konuda Hanefi kaynaklarından Bedaüs Senai isimli eserde iki görüş olduğundan bahsedilir. Birinci görüşte eğer o sene ödeyeceği bir mehirse yani mehri müeccel vadeli hı hı. bir mehir ama her sene belli miktarını ödüyor ve o sene de ödemesi gereken bir miktar gelmiş. O sene ödeyeceği bir mehir ise miktar olarak o kadar miktarı düşürür, geri kalanlarını düşürmez. Çünkü o kadar miktarında bir mutalibi vardır. Evet. Geri kalan miktarında ise o sene itibarla bir mutalibi yoktur şeklinde düşünülür. Ancak bu böyle bir görüş söylendiği halde bu görüş raci olarak değil, daha fazla mercuh bir görüş. Yani tercihe şayan gözükmemiş. Hanefi mezhebine göre kişinin niyetiyle alakalı olduğu, yani kişi gerçekten bu borcunu... Mehir borcunu ödeme taraftarıysa, ödeme niyetindeyse her halükarda mehir borcunun tamamını düşer. Hmm. Ama yok ben bunu öyle veya böyle bir şekilde hanımımdan helallik alacağım. Bir şekilde ben bunu ödemeyeceğim. Niyetindeyse tabi bu da doğru bir şey değil ama. Yani bizim şu anda meselemiz hani fıkıh odaklıdır. Biz bir konuya odaklanarak konuyu anlatıyoruz. Evet. Ama buradan şu anlaşılmasın. Ee, iyi o zaman mehir borcu olan erkeklerin ödememe Hakkı da varmış şeklinde algılanmamalı. Evet. Bu sadece zekat babında kişinin niyetiyle alakalı onu borçtan düşsün mü düşmemişsin mi meselesidir. Yoksa elbette e, piyasaya olan borç neyse hanımına karşı olan mehir borcu da odur. Bunu insan ödemekle mükelleftir. Yani hanımı razı gelir onu kişiden almaz veya bir şekilde o mehil alacağıyla alakalı sulh yapılırsa ayrı bir konu. Evet. Ama öyle bir şey olmadıkça e, erkeğin o borcudur. Hatta toplumumuzda şöyle bir anlayış var. Yani nikah devam ettiği müddetçe sanki kadının bir alacağı olmaz da ölüm veyahut da boşama olursa kadının bir alacağı olurmuş gibi sanki bu da önemli. yanlış. Evet. Nikah oluştuktan sonra mehir konuşulsun veya konuşulmasın nikahın akabinde kadının alacağı bir rakam oluşur otomatikman. Evet. Bu e, zifaf ile de takarru eder tam anlamıyla yerleşir. Zifaf öncesi çünkü bunun belli bir miktarı e, kişinin ödeme sorumluluğuna yerleşecektir. Dolayısıyla burada da kişi eğer bu mehir benim borcumdur ben bunu ödeyeceğim niyetinde ise bu kimse zekat hesabını yaparken o mehir borcunu da düşer. Onun haricinde kalan miktarının zekatını verir deniyor ki kitaplarımızda biraz önce naklettiğimiz üzere Beda-i Hüsenayi'si'nin eserdi İmam El-Kasani bu görüşün tercihe şayan olduğunu açıkça ifade etmiş. Ve böylece buna göre hareket etmesinin gerekliliği yine Hanefi kaynaklarında vurgulanmıştır. Peki hocam mihirde mesela işte yazdırılıyor nikah istansında 100 gram altın veya 2 tane bilezik şeklinde bir şeyler yazdırıyor Veya işte bir arsa veya bir araba neyse. Peki bu borç mesela altın olarak yazılmışsa bunu farklı bir cinsle ödeme imkanımız olur mu? Yani ben buna karşılık işte sana bir arsa alıyorum veya ev alıyorum arsa alıyorum gibi. Bakın bu mehir olmasa da e, piyasada normal borç hukukunda Hı. ikili diyalogda benim size olan bir borcum var. Bu borcum TL veyahut da işte farklı bir cins para birimi veya altın. Size geliyorum su atıyorum ya sana bu borcuma mukabil işte üzerimdeki şu cübbemi versem kabul eder misin? Veya benim şöyle bir aracım var. Bu aracımı satmayı düşünüyorum. Borcuma karşılık bunu sana versem kabul eder misin? Hı hı. Veya falan yerde arsam var ona <gülüyor> mukabil versem veyahut da ee, sana bir para vereceğim ama sana olan borcum TL, bendeki para ise döviz. Bu dövizi versem o borcuyla bunu e, aramızda anlaşabilir miyiz? Yani sult yapabilir miyiz? Kabul eder misin aslında desem? Siz de hür iradenizle bunu kabul ederseniz bu yeni bir akit olur zaten. Hmm. Yeni bir alışveriş olur. Yani sanki ben size örneklerimizde cübbemi satmış olurum. Aracımı satmış olurum veya arsamı satmış olurum veya elimdeki altını veya dövizi satmış olurum karşılığında sizden alacak size vermem gereken rakam bu yani ben bunu size sattım şimdi siz bana borçlandınız evet. benim de size zaten borcum vardı aynı minvalde bunlar takal dediğimiz zimmetler karşılıklı olarak fixleşir e, tamamıyla sıfırlaşmış olur ve böylece borcumu ödemiş olurum. Hakeza bu ikili diyalogta böyle olduğu gibi borçlar hukukunda kişinin hanımına karşı olan borcunda da böyledir. Hatta orada daha da müsamahalıdır. İşte örneğin hanımı bir yere gitmek istiyordur. E, veyahut da işte yani bir şey yapmak istiyordur. E, konca, ki o istediği gitmek istediği şey veyahut da o yapılmasını talep ettiği şey e, belki de e, karşılığı mal tahallük edecek bir şey de değildir. Hı hı. Ama bunu bana yaparsan mehrimden vazgeçerim. Mehir alacağımı sana hibe ederim derse bu da, bu, buna bu da hakkı vardır. Hmm. Yani yeter ki orada hanımınızın gönlü Karşılıklı olarak razı etmek suretiyle mehri e, o iptal etsin. Ya onu mukamde mal olarak iptal etsin veyahut da onu hibe etsin karşılığında ona yapacağınız iyiliğe mukabilinde. Evet. Bir diğer e, sorumuza da ben ticaret yapan bir şirkete para yatırdım her ay belli bir miktarda para alıyorum. Şirket sahibi ticaretin durumuna göre ödenen aylık paraların artıp ya da <gülüyor> eksilebilir olduğunu söyledi. Bu durum caiz midir diye sormuşlar. Ee, aslında bu soruyu çok sıklıkla cevap verdiğimiz Hı -hı. E, suallerden bir tanesi. Evet. Ama tabii e, genelde insanlarımız başına bir mesele geldiği zaman Tekrardan bu ilk defa benim başıma gelmiş bir mesele gibi algılanıyor. Veyahut da belki arada farklılık vardır yine de sorayım şeklinde e, bir düşünceye sahip oluyor ki Buna da saygı göstermemiz gerekir. ki Müzel aslında de, yani eksiğim olmasın, yanlış bir şey olmasın. Evet dedi, aynen dediğiniz diyorum. gibi. Şimdi e, İslam fıkında birçok e, ortaklılık vardır ki bu ortaklıklardan bir tanesi de emek sermaye ortaklılığı. Yani bir taraf emeğini ortaya koyar, diğer taraf sermaye ortaya koyar. O emek sahibi o sermayeyi alır, ticarette işletir. İşletmiş olduğu ticaretten elde ettiği karı da aralarında daha öncesinde yapmış oldukları konuşma doğrultusunda taksim ederler. Hı hı. Ama kar olursa taksim eder. Kar yüksek olursa rakam yükselir. Kar düşük olursa rakam da düşer. Ama yüzdelik olarak o kardan endeks olmalıdır. Evet. Yoksa verdiği sermayeden hı hı. sabit şu kadar alırım değil. Dolayısıyla burada kardeşimizin ifadesinde ben bir firmaya para verdim. Ticaret yapan bir firmaya para verdim. ...ki kendi aktif ticareti var... ...benim paramı da kattılar... ...onunla beraber bir havuz oluşturdular... ...ve ticaret yapılıyor... ...tabii bunu şunu da ifade edelim... ...emek sahibinin parasının olmama şartı yoktur... Hı hı. ...yani emek sahibi olan kimsenin... ...kendi öz sermayesiyle de ticaret yapabilir... ...bunu daha önceden örneklendirmiştik... Hı. ...yani sizin zaten bir sermayeniz var... ...ben size bir sermayede ben veriyorum... ...sizin aktif ticaretiniz var... Diyorum ki benim sermayeme düşen karın %50'si bana ait, %50'si de sana ait diyorum. Hmm. Bu şekilde bir mudarebe ortaklığı kuruyoruz. Evet. Sizin diyelim ki kendi sermayeniz 100 liraydı. Ben de size bir 100 lira daha sermaye verdim. Siz 200 liraya bir emtia aldınız. İşte onu 210 liraya sattınız, ticaret yaptınız. Bir kere 210 liranın o 5 lira yani karın o 10 liradan olan %50'si sizin sermayenizin hakkı. Hmm. Orada benim yani diğer o emek sahibine parayı veren sermayedirin hiçbir hakkı yoktur. Çünkü siz 200 lirayla bu ticareti yaptınız. Evet. 200 liranın 100 lirası bana ait. 100 lirası sizin kendinize ait. Hmm. Dolayısıyla o örneğimizde 10 lira karın bir kere 5 lirası sizin öz sermayenizin karıdır ki onu ortağa hiç karıştırmayacak onu bir kenara koyacaksınız. Geri kalan o 5 lira kar ise benim sermayeme düşen bir kardır. Orada da sizin yine hisseniz vardır. Nedir o hisseniz? Emeğinizi koymanız. Hmm. Dolayısıyla o konuştuğumuz hani kardan %50, %50 konuşmuşsak eğer bu sefer o 5'in %50'sini, 2,5'unu siz alırsınız, 2,5'unu bana verirsiniz. Evet. Yani yapılan aktif ticarette 10 lira kar oldu örneğimizde. 10 lira karın 5'i size ait. Hmm. Geri kalan 5'in 2,5'ü verdiğimiz örnekte yine size ait. Öteki 2,5'ü ise 5. O sermayeyi kimden aldıysanız o kişiye vereceksiniz. Peki diğer türlü yaptınız hocam. 100 siz koydunuz, 100 diğeri koydu. %50, %50 paylaştınız 10 lira. Yani hiç demediniz ki 5 lirayı ben alayım diye bir şey demediniz. 5 lira, 5 lira paylaştırdınız. Bakın şimdi öncelikli olarak emek, ser, emek sermaye ortaklığında Hı. akit anında konuşulması, belirlenmesi gerekir. Evet. Yani bu ticaretten yapılacak kardan ne kadar... Emek e, sermaye sahibine vereceksin. Hmm, tamam. Bu eğer konuşulmadan böyle bir işlem yapılırsa böylesi bir durumda elde edilecek olan kar yani hmm, sermaye hmm. sahibinin kar, parasından elde edilecek karın tamamı sermaye sahibine verilmelidir. Evet. Eğer herhangi bir konuşma yapılmazsa. Emek sahibi de ameline bu kabil bir ücret alır. Ecir olarak değerlendirilir. Dolayısıyla <gülüyor> e, bu öncelikli bir konuşacağız. Yani benim sermayeme düşen miktarda elde edilecek olan kardan yüzde ne kadar bana al vereceksin, yüzde ne kadar senin olacak. Evet. Bu bir kere konuşulmalıdır. Konuşulmaması aklın fasıl olmasının gerektiği kılar. Konuşulduktan sonra, konuşulduktan sonra örneğimizde olduğu gibi siz yakın bir kar elde ettiniz. O karda kendi sermayenize düşen bölümü de e, hesap etmeyerek onu da bana veriyorsanız o sizin bir ikramınızdır. <gülüyor> mecbur olmamakla beraber evet, bir anladım. hediyenizdir. Ee, o ayrı bir konu. Ama normalde düşen, sizin ana sermayenize düşen miktarın karı tamamıyla size ait. Hı -hı. Ee, geri kalan ise ortaktır. Geri kalanı aramızda taksim ederiz. Ha, siz bana fazla vermek istiyorsunuz. Öz sermayenizden de verebilirsiniz. Evet. Ama öz sermayenizden verme şartıyla ben size bu parayı vermişsem, o zaman durum farklıdır. Yani bu sizin bir hediyeniz olarak telakki edilmez. Hı -hı. Bir akit tarzında olur ki o zaman sabit bir rakam almış olacağım. Bu caizliğin. Bakın İslam fıkhına göre bir insanın e, bir emtiyaya, daha doğrusu bir kara sahip olabilmesi için, onu istihkak edebilmesi için üç şeyden biri tahakkuk etmesi gerekir diyor İmam El-Mergnani El-Hidaye isimli eserinde. Bunlardan birincisi bu kişi ya amil olacak, amil demek bedensel olarak çalışacak. Hı hı. Yani ortaya bir amel icra edecek, amel koyacak, almış olduğu ücret o amele tekabül Mesela emek sermaye ortaklılığında sizin kendi paranızın olmadığını düşünecek olursak, benim paramla ticaret yapıyorsunuz, elde ettiğin kardan siz pay alıyorsunuz. O kara neye mukabil alıyorsunuz? Amelinizden dolayı. Çünkü siz ortaya bir amel koydunuz. İkincisi veya malik olacak. Ne demek malik? Mala, mal sahibi olacak. Aynı örneğimizde sermaye sahibinin o kardan istihkakı neden kaynaklanmıştır? Çünkü sermaye sahibi olması sahte bile. Yani malik olduğundan dolayı. Üçüncüsü ise veya da damin olacak. Yani sorumluluk alacak. E, daman söz konusu olacak. Bunu da şöyle örneklendirelim. E, mesela diyelim ki e, siz e, inşaat ustasısınız. Veyahut da işte boyacısınız. veya da işte mekanikçisiniz. Araba tamircisisiniz. Aramızda bir anlaşmamız var. Bir akit yapmışız. Bir akit yapmışız. Biz ikimiz aynı işi de yapabiliriz. Farklı işleri de yapabiliriz. Hı hı. İkimiz de sanatkarız. Ama siz diyelim ki otomobilin elektrik aksamından anlıyorsunuz. Ben işte otomobilin işte mekanik aksamından anlıyorum mesela. Ama ben mekanikçi olarak bana bir iş geldiği zaman elektrik işi olması durumunda da onu alıyorum ve sana yönlendiriyorum. Siz de elektrikçi olduğunuz halde mekanik bir iş olduğu zaman o işi alıyorsunuz bana yönlendiriyorsunuz. Evet. Buna İslam fıkhında şirketi sanayi derler şirketül amel de denilebilir. Hı -hı. Yani bir ortaklık ama ortaklıkta ortaya bir sermaye koymuyoruz. Amellerimizi, iş güçlerimizi birleştiriyoruz. Yani sizin namınıza ben iş kabul ediyorum. Siz de benim namıma iş kabul ediyorsunuz. Peki örneğimizde siz elektrikçiydiniz. Ben aldığım aracın elektrik işlemini size yönlendirdim. Hı -hı. Siz o işi yaptınız. Dediniz ki 10 lira ücreti oldu. Müşteriden 10 lira para talep edilecek. Aramızdaki anlaşmada istediğim ki yarı yarıya o 10 liranın 5'ini bana veriyorsunuz. Peki 5 lira benim ne mukabilindeki ücretimdir? Ben bedensel olarak çalışmadım. Hmm. Sermaye de koymadım. İşi yapan da sizsiniz. Üç e, üzerinde ameli icra eden de sizsiniz. Hmm. Benim burada aldığım o 5 liranın karşılığında ben ne verdim? Benim buradaki verdiğim şey aslında sorumluluktur. Yani o müşteri elektrikle alakalı örneğimizde bir sıkıntı yaşayacak olursa benim muhatap kabul ederek Beni hesaba çekebilmesi benim o beşlerden pay alabilmemi caiz evet. kılar. Buna fıkıh dilinde daman derler. Hmm. Sorumluluk alması. Ama şöyle olsaydı bak benim hiç sorumluluğum yok. İş o yapacak. Ee, problem olursa da ondan beni ilgilendirmez deyip de buna rağmen o işten ben para alacak olursam o zaman burada daman da yok, amel de yok, e, mülk de yok. O zaman benim öyle bir para alma hakkım da olmayacaktır. Hmm. O yüzden e, misallendirmede yani ortaklarda hani sizin paranızdan ben bir şey alabilmem hakkım olmaz. Ama siz bunu kendiniz meccani olarak hediye kabilinden verirseniz bu zaten fıkı olarak değerlendirilmez. Normal sokaktaki bir adama da hediye edebilirsiniz. Evet hocam. Evet. Bu soruyla e, kısa bir araya gideceğiz. E, kısa bir aranın ardından inşallah yine sizlerin göndermiş olduğu soruları sormaya devam edeceğiz efendim. Bizlerden ayrılıyor. Kıymetli izleyenlerimiz İlmel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuzda da iki tür kader var ya birincisi kendi irademiz dışı, ırkımız, ailemiz gibi bir de tercih özgürlüğümüzün olduğu yani namaz kılmak gibi. Evlilik hangisine giriyor yani tercih etme özgürlüğümüz olana mı yoksa ne kadar çabalasak çabalayalım. Aynı ailemizin irademiz dışı seçildiği gibi evleneceğimiz kişi de irademiz dışında mıdır diye sormuşlar. Yani boşuna çabalamayalım mı yoksa bu konuda gayret sarf edelim <gülüyor> evet. mi? Aslında sorudaki öz anlam bu. Tabii e, öncelikli olarak kaderi bir algılamamız gerekir. Hmm. Yani kader dediğimiz olay ki e, iman esaslarındandır. Bir Müslümanın akidesinde inanması gereken alt esastan bir tanesidir. Hmm. Kader, e, iman. Ama kadere imanda bir cebir olarak da telakki etmek de doğru değildir. Yani bu ne demektir? Aslında kader bir nevi Allah'ın ilmiyle irtibatlandırılması. Şöyle ki Mevla Teala Hazretleri kulunu yaratır, yaratmış olduğu kula bir ömür biçer. Ki Buhari hadis-i şerifidir. Ana rahmindeki evrelerden bahsedilirken 120 günlük olan emriyoda işte bir meleğin gelip toprakla onu hamur yapması, şekillendirmesi ve orada takdiri olarak de i̇şte isminin ne olacağı, ömrünün ne olacağı, ne yiyeceği, ne içeceği, şakim olacağı, sahit mi olacağı hepsi orada hmm. tespit edilir. Ama bu tespit hani yemesi, içmesi bir de ömür ki bunlar hakikaten kişinin mükellef olduğu şeyler değil. Tabi yemeği içmeyi helal yoldan kazanma, haram yoldan kazanma mükelleftir. Çünkü ehli sünnete göre haramdır rızıktır. Hmm. Ama o haramı tercih ettiğinden dolayı kişi vebal altındadır. Evet. Bunu kastetmedim. Ee, bu bağlamda orada bunlar takdir edilir ve okul dünyaya gelir ve dünyaya geldiği zaman o takdir edilenlerin dışına asla çıkmaz. Ama çıkmaması bir cebir mahiyetinde değil. Aslında mantık Allah Azze okulu hür iradesiyle ne yapacağını bildi ve bildiğini takdir etti. Dolayısıyla zaten okul eğer o bilginin dışına çıkacak olursa bu haş Allah'ın bilgisinde bir noksanlılık söz konusu gibi telakki edilir ki bu insanın İslam dairesinden çıkartan bir itikat olur. Hmm. Mevla çünkü asla yanılmaz. Hatta bunu şöyle bir örneklendirme yapıyor bazı hoca efendiler. Ee, özellikle hani bilgisayar çağı olması. E, tabii bu söylediğimiz e, bu işlemin meşruiyeti anlamında değil de anlayabilme adına hani çocukların evlerde işte bilgisayar üzerinde bazı oyunlar oynarlar. O oyunda bir karakter vardır. O karakterin işte ee, sahası vardır. E, i̇ster normal bir insan gibi yaşar, ister suç işler, araba kullanır, adam döver, adam öldürür. Her şeyi yapabiliyor hmm. kendince. Ama ne yaparsa yapsın o yaptıklarının hepsi yazılımcı tarafından yazılandır. Evet. Yani yazılanın ötesine geçme imkanı yok. Yani yazılımın dışına çıkma imkanı yok. O oyun işte ee, 4 GB'likse budur, 5 ise 5'tir. Onun ötesine gidemez. Ama o oyunu oynayan kişi o karaktere o istediği yani o kendisine çizilmiş olan e, yazılımlarda o karakterin hareketlerinde her işi yapabilme de hür iradesi vardır. Hmm. Bunu bir nevi kader gibi telakki edebiliriz. Ama bir fark vardır. Yazılımı yapan o yazılımcı oynayan kimsenin hangi karakteri hangi yönde oynayacağını bilmez. Ne yapacaksa yaptığı yazı, yazısından öte bir şey değildir. Evet. Ama hangisini tercih edeceğini bilmez. Mevla ise onu da biliyor. Hangisini seçeceğini hangi seçeceğini biliyor. Ki bu da aslında bizim için bir kader olmuş evet. oluyor. Ve Mevla'nın bilgisinde de hata söz konusu olamayacağı için bizim o bilginin dışına çıkma imkanımız yok. Ama dediğimiz gibi bu bir cebir mahiyetinde değil. değil. Hani şöyle bir örneklendirme daha veriyorlar. Ee, ki bir, bir, işte bir müteahhit diyelim veyahut da bir mühendis diyelim bir yapıta bakıyor. İşte kendince test yapıyor, beton numuneleri alıyor ve diyor ki bu yapıt e, şu kadar bir depreme dayanamaz, yıkılır diyor. Bir yazı yazıyor onun hakkında. Ve gerçekten o kadar miktarlık bir sağlantı oluyor ve bina yıkılıyor. Şimdi binanın yıkılması o mühendisin bunu ifade etmesinden mi kaynaklı yoksa o zaten yıkılacaktı da mühendis bunu bildi mi? Mesela bu kabilden. Evet. Yani kader noktasında bir Müslümanın itikadı bu yönde olmalıdır. Şimdi soruyu şu şekilde o zaman tasavvur edelim, e, tasvir edelim. Evlilik kişinin iradesine yansıyan bir şey midir? İradesine yansımayan bir şey midir? Hı hı. Çünkü iradesine yansısa da yine Allah'ın takdiridir. Yani neticede Mevla bilmiştir kimle evlilik yapacağını. O ayrı bir konu. Ama bu konuda kendisinin bir tercihi var mıdır yok mudur? Bakıyoruz ki Şer-i Şerif'te Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliğe dair bir takım teşvikleri, evlilikte eş seçiminde nelere dikkat edilmesinin gerekliliği hmm. ifade edilmiş ve bu noktada bir takım tavsiyelerde bulunmuş. Oysa Hazreti Peygamber işte anne seçiminde veya baba seçiminde bir tavsiyede bulunmamıştır. Veyahut da işte ırk seçiminde bir tavsiyede bulunmamıştır. Çünkü bu kişinin iradesinde olan bir hmm. şey değildir. Veya ömür seçiminde bir tavsiyede bulunmamıştır. Bu ise kişinin iradesinde olan bir şey değil. Ama evlilik noktasında hem evliliğe teşvik, aynı zamanda o evliliğin yerine göre sünnet olması, yerine göre mekru olması, yerine göre vacip olması, ondan sonra o evlilikte işte tercih edilecek olan vasıfların neler olacağı, bunlar bu manada eğer söyleniyorsa bu demek ki kişinin iradesinde olan bir şeydir. Yani kişinin annesini babasını seçememesi gibi değildir. Eşini seçememesi. Evet. Eşini seçecektir. Ha, buna rağmen bütün araştırmaları yaptı. Bütün her şey oldu. Bu oldu. Takdiri ilahiyedir. Yapılacak bir şey yoktur. Ama tabii ki yani bu konuda da nasıl olsa ne olacaksa olup deyip de e, hiçbir gayret sarf etmemek bu da olmaması gereken bir hareket olur. Çocukken yazın e, ototamircisine çalışıyordum hocam. Oradaki ustam devamlı kir pas içerisinde böyle şey yapıyoruz ya bak derdi yani hayatına kendin şekil veriyorsun okursan adam akıllı bir iş yaparsın okumazsan bak böyle kirli işler yaparsın babanı kendin seçemiyorsun ama kayınbabanı sen seçiyorsun derdi ona göre yani seçimine dikkat et derdi evet. cidden öyle şimdi evlenirken de hani aileye bakmak lazım işte eşin en iyisini, ahlaklısını, dini olarak Efendimizin en Efendimiz'in de evet. kadın dört şeyden dolayı evlenilir ki bu vakai haberleri, hmm. teşvik mahiyetinde değil. İşte evet. mal mülk sahibi olması bir tercih sebebidir insanlar katında. Evet. İşte nesep, şeref tercih sebebidir, güzellik tercih sebebidir, dindarlılık da tercih sebebidir. Hmm. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dördüncüsüne temas Dinlendir. ederek siz dindar olanını tercih edin diyor. Çünkü o ilk üç tanesi geçicidir. Yani mal mülk yok olabilir. Evet. Güzellik elde edene kadardır. Elde evet. ettikten sonra güzellik senin için bir şey ifade etmeyecektir. Etmiş. Şan şöhret de yok olabilir. Bunları da insana sağlayacağı fayda sadece dünyevidir. Evet. Ama dindarlılık hem dünyada insana cennet hayatını yaşattırır. Hem de ahiretini kurtarma yönünde de çok an anlamlı bir dost elde edilmiş. E, hayat ortağı elde etmiş olur. Evet. Rabbim inşallah bu yönde tercih etmemiş olan kardeşlerimiz varsa tercihlerini bu yönde kullanmaları nasip eder. Hmm. Evlenmiş olan kardeşlerimizde de Rabbim eşlerini salih ailesin, Onları da eşlerine karşı sali inşallah. Amin bu inşallah. çift taraflıdır çünkü. Evet. Bir diğer sorumuza da hocam. Bebeklere ve yoğuzhaneye 40 gün sonra 40 banyosu yaptırıyorlar. Böyle bir şey var mıdır? Yapmalı mıyım yoksa yapmamalı mıyım? Bir kadın doğumun akabinde loğus olur. E, loğusalığın ise en fazla müddeti 40 gündür. Ama bu şu demek değildir. İlla 40 gün devam edecek. Bu hmm. daha önceden de e, loğusalıktan çıkabilir. Yani nifastan çıkabilir. Çıkması durumunda da bu kadının namaz kılabilmesi için de boy abdesti alması gerekir, yıkanması gerekir. Bu bir. Peki çocuğun yıkanma meselesine gelince çocuğun yıkanma meselesi tamamıyla tıbbi bir meseledir. Yani eğer çocuğun yıkanmasında fayda varsa yıkanır. Yıkanmasında fayda yoksa yıkanmaz. Buna artık ebeveyn kendisi karar verir. Çocuğun doktoru karar verir. Büyükler karar verir ki bildiğim kadarıyla çocuk ilk doğan çocuğu hemen hemen her gün yıkarlar. Yani büyümesine etki olduğundan dolayı derler. Ama tabii belki bulundukları yerin sıcaklık, soğukluk noktasında muhafaza evet. sıkıntısı varsa bunu yapmazlar. Bu tamamıyla tecrübeye dayalı olan. Yani o velilere, büyüklere, bebeğine dayalı olan bir meseledir. Yoksa dini bir vecibi olarak çocuğun yıkanmasından bahsedilmez. Annenin yıkanması ise dediğimiz gibi loğusalıktan kesildiği zaman yıkanması gerekir. Bu illaki kırk olacak diye bir şey yok. Kırk öncesinde de kesilebilir ama kırk bunun son nihai noktasıdır. Bu belki karıştırılmış olan meselelerden olabilir yani kırkı çıktığı zaman anne yıkanacak, o ki anne yıkanıyor, bari çocuk da yıkansın şeklinde söylenmiş bir söz olabilir ama bunun dini anlamda bir karşılığı yoktur. Bir şey var hocam, kırkı çıkmadan çocuk dışarı çıkmaz. Yok, onlar sonra... örfî şeylerdir yani. Çıkmasına mani, şer'i bir mani yoktur. Yani dini çıkardır. açıdan bir şey yok, bir sıkıntı yoktur. yoktur. yoktur. Tamamen örfidir. Ya belki büyüklerin bu konudaki titizlikleri e, sağlık açısı olabilir, çocuğun işte bünyesinin zayıf olması olabilir. Yani başka etkenler söz konusu olabilir ama din olarak çıksa ne olur hiçbir şey olmaz. Çünkü bazıları kendilerine çok sıkıntı yapıyor. İşte 40 gün olmadı hala daha dışarı çıkamadım edemedim gibi. Yok öyle bir şey çıkardım. Din böyle bir sıkıntı yok. Evet. Bir diğer e, sorumuzda da hocam. İlmi dersini derslerini takip edip hayatımda bunlara dikkat ediyorum demiş bir izleyicimiz. Dün dinlediğim derse namaz kılarken ağlamanın namazı bozacağını söyledi hocamız. Ben bu şekilde namaz kıldım hatırlıyorum ama e, daha önce ancak bilgiden haberim yoktu. Bundan dolayı namazım geçerli sayılmamış mıdır? Bildiğim kadarıyla bilmediğimiz şeylerden sorumlu değiliz ancak bilmekle de mükellefiz. Sonuçta e, bu konuda bilgi verebilir misiniz diye sormuşlar. Evet, e, tabii e, belki konuşmamız içinde ağlamak namazı bozar ifadesi geçmiş. Hı hı. Ama o ağlamanın neden kaynaklı ağlamı olduysa bir önceki evet, e, dakikalarda bir. veya saniyelerde geçmiştir. Ama kardeşimiz belki orayı kaçırıp da ekrana açtığı an sadece son bölüme rastladığı zaman da tabi ciddi anlamda bir hüküm farklılığı ortaya çıkmış evet. oluyor. Ee, hani çok anlatılır affedersiniz işte e, Hımar'la alakalı işte Hımar Anır'da abdest bozuldu evet. meselesinde. Oysa onun öncesinde onda su vardı. Suyunu kaybetti. Kişi teemmüm aldı vardı. vesaire. Ama bütün Hoca Efendi bu olayları anlatırken kişi uyumuş. Uyandığı anda ise son cümleyi sadece duyunca kendisinde bir hüküm sabit oluyor. O yüzden meseleleri yani etraflıca dinlemekte fayda var. Öncesi ve sonrasına bakmakta fayda vardır. Şimdi e, ağlama eğer bir acıdan kaynaklanma, dünyevi bir e, hazdan kaynaklanma e, bir durum ise böyle bir ağlama tekellüm olarak değerlendirilir, konuşmak olarak değerlendirilir, namaza manidir. Ama eğer ağlama okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim kıraata işte cennet ve cehennemi hatırlayarak hmm. namazın huşusuyla alakalı maneviyatla alakalı bir ağlama ise bu bırak namazı bozmayı memduh olan sevilen i̇hlas. olması gereken ihlas olduğunun göstergesi olan bir hmm. eylemdir. Teşki böyle namaz kılabilsek. Teşki. Teşki namazlarımızda namazın huşusuna kendimizi kaptırarak gözümüzden yaşlar gelerek namaz kılabilsek. Yani bu çok güzel bir şey olması gereken bir şey tabi tenade insanların yanında hmm, değil. değil. Yani çünkü şeytan öyle her daim e, beklemekte evet. ufacık bir e, açık kapı bulduğu zaman insana hücum eder. Giriyor. Oradan bir riya bir gösteriş söz konusu olabilir. Öyle değil tek başına iken iken e, Allah korkusundan gözünden e, yaş damlatan kimse e, ki e, yedi sınıf insandan olarak kabul edilir hadis-i şeriflerde keza namazın e, huşulu olduğunu, ihlaslı olduğunun göstergesidir. Yeter ki bu ağlama dini gayretten kaynaklı bir ağlama olsun, dünyevi nedenden kaynaklı olmasın. Evet hocam, bir diğer sorumuzda da e, ben şeyler arası yolcu taşımacılığında çalışıyorum. Takıldığım konu yolcuların seferiye niyetlendiği için namazlarını iki rekat olarak kılıyor. Ben de bu benim mesleğim olduğunu düşündüğüm için namazlarımın yolda vekatları tam olarak kılıyorum. Bu yaptığım doğru mudur diye sormuş. Bu soruyu sorunca aklıma bir hatıra geldi. Seferde niyet Hanefi mezhebine göre şarttır. Evet. Ama niyet nedir? Yani niyeti anlamamız adına talebelik yıllarımızda köye gitmiştik. Ben... Arkadaşlarım da, medresedeki arkadaşlarım da bizi ziyaret olarak köye gelecekler. Beraber işte denize gireceğiz, tatil yapacağız. Ee, daha yeni dönemler, yani ilk okuduğumuz dönemler. Arkadaşım geldi, işte birkaç grup olarak kaç kişi geldiler. Bakayım namazları mukim olarak kılıyorlar. Yani dört kılıyorlar. Ee, tabii benim köyüm olması hastalığı ben dört kılıyorum. Zaten fazla kalacağım. Hı. Onlar iki üç günlüğüne geldi. Dedim ya dedim işte ismini de söyledim. Ee, yani sen niye dört kudüsün? Niyetin de sen burada fazla kalmayacaksın ki bir iki gününe geldin. O zaman daha yeni okumuşuz. İşte seferde <gülüyor> niyet şarttır. Niyet etmedikten sonra da mukim şey misafir olmazsın. Hmm. Dedi ya biz niyet etmedik. Nasıl niyet etmedik? Yani biz sefere çıkma niyetimiz yok. Dolayısıyla niyetsiz geldiğimiz için biz burada mukim oluruz. Ee, tabii orada bayağı bir güldük sonra sonuca. Yani evet. baktığımız zaman, araştırdığımız zaman... Oysa sen otobüs karına gidiyorsun, biletini alıyorsun, Bunun falan hepsi, yere gitmek evet. için konuşuyorsun, otobüse biniyorsun, bu niyettir. Kitaplarımızda niyetsizlikten kast edilen şudur. Siz e, bir alacaklığınızın peşine gidiyorsunuz, o alacaklığı oraya gidiyor ona gidiyorsunuz, oraya gidiyor ona gidiyorsunuz veya birini takip ediyorsunuz, kastınız o kişi, evet. yola gitmek değil. Ama bir bakıyorsunuz ki sefere bir mesafeye gitmişsiniz meğerse, İşte bu niyetsizdir. Veya rastgele yürüyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki sefere bir mesafeye gitmişsiniz. Hmm. Bu dur niyetsizlik. Yoksa siz e, kast edip de kalben niyetlenip de ben falan yere gideceğim diyorsanız bu sefere niyettir. Şimdi kardeşimiz ben otobüsçülük yapıyorum diyor, yani şoförlük evet. yapıyorum diyor. E, yolcularımız misafirliğe gidiyor, yani sefere kast ederek evet. gidiyor. Ben işim Ama diyor ben diyor sefere <gülüyor> niyet etmiyorum diyor. Etmiyorum ama sen yola çıkıyorsun, nereye gideceğini hmm. takip ediyorsun. Kaç saat sonra nereye varacağının hesabını bile yapabiliyorsun. İşte bu niyettir. Evet. Bu sefere niyettir. Sen tatile gitmiyorsun belki. Veya Sıla-i Rahim gayesiyle köye gitmiyorsun belki. Ama sen oraya gitmeyi kastettiğin için sen seferi kastetmiş oluyorsun. Yani bu kastetmene sebebiyet senin işinin olması veyahut da işte turistik gezi olması veya ticari bir gaye olması sonucu değiştirmez. Evet. Neticede sefer seferdir. Dolayısıyla bu kardeşimizle namazlarını iki kılmalıdır. Yani ben işimi yapıyorum, işim ise seferlik değildir demek değil. Burada maksat bir yerden başka bir yere gitmeyi kastetmek. O kastın neden kaynaklı olmadığının önemi yoktur. Evet. Yani dediğimiz gibi bu turistik bir gezi de olabilir, sılay rahim de olabilir, tatil de olabilir, iş için de olabilir. İşte burada olduğu gibi meslek de olabilir fark etmez. Neticede siz orayı kast ediyorsanız seferisiniz. Misafirsiniz. Dolayısıyla sefirlik ahkamına tabi olacaksınız. Namazlar 4 rekat değil, 2 rekat kılınması gerekir 4 rekatlı farzlar için. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da e, birkaç sorum olacak demiş izleyicimiz. Müslüman ağzına sövmek, küfretmek insanın dinden çıkarır mı? E, diğer soruda da Ramazan'da istimna eden birine kefaret mi yoksa kaza mı gerekir diye sormuşlar. Evet tabi ikinci soruya e, net bir cevap vermemiz gerekirse e, kişinin e, kendisini tatmin ederek e, menisini getirilmesi e, orucunu bozsa da kefareti gerektiren bir durum değildir. Hmm. Tabi bu öyle bir işlem caiz değil o ayrı bir konu e, ama bununla beraber e, orucu bozar ama orucu bozmakla beraber e, kişinin eşiyle birliktelik yaşamış olması gibi kefareti gerektirir mi? El cevap kefareti gerektirmez. Hmm. Böyle bir kimseye kefaret yoktur. Birinci soruya baktığımız zaman bunun üzerine fazla durmaya gerek yok ikinci mesele evet. için. Birinci soruya baktığımız zaman e, bir Müslümanın ağzına sep etmek, küfretmek küfür müdür şeklinde. Evet. Ee, tabii bu soruya vereceğimiz cevap öncelikle tekfir küfür arasındaki farkı bilmemize bağlı. Küfür şu işi yapan kafir olur demek veya şunu söyleyen kafir olur demek. Tekfir ise müşahhas bir şahsa sen kafir oldun demek. Evet. Bu ikisi arasında ciddi bir fark vardır. Şöyle ki küfür yani bir lafzın veya bir amelin küfür olabilmesi için en ufacık bir ihtimal dahi küfür olması için yeterlidir. Hı hı. Ama tekfir için en ufacık bir ihtimal değil. En ufacık bir ihtimal zıttına dair varsa bile tekfir edemezsin. Şöyle örneklendirme yapalım. Bir laf var, bir söz var veya bir ameliye var. Bu ameliyenin on farklı yorumu var. On farklı ihtimali var. Hı hı. Bu on farklı ihtimalin dokuzu küfür gerektirmiyor. Ama bir tanesi küfrü gerektiriyor. O zaman bu lafız küfür lafı olarak kabul edilir. Bu amel küfür ameli olarak kabul edilir. Hmm. Kitaplarımızda bunu söyleyen kimse kafir olur denir. Bunu yapan kimse küfre girmiş olur denir. Ama bir şahsı endekslenmesi yani tekfir noktasında siz diyelim ki A şahsı hakkında hüküm vereceksiniz. Kafirdir veya değildir diye. Aynı durumda o kişinin yapmış olduğu ameliyenin 10 farklı yorumu olsa, on farklı yorumun 9'u da küfürü gerektirse ama bir tanesi küfürü gerektirmese, bu durumda o Müslüman kişinin o kişiye vereceği hüküm kafir olmaması yönünde olacaktır. Hmm. Yani tekfirde tam 12'den vurma ihtimalin varsa vuracaksın. Hatta ihtimal bile deminim garantin varsa atacaksın. Ama en ufacık bir şaşma payı söz konusuysa tekfir noktasında yani bir insanı küfre nispet etme noktasında geri durmak gerekir. O yüzden şimdi kitaplarımızda bir Müslümanın daha doğrusu bir insanın işte yüzüne sövmek, ağzına sövmek gibi ifadelerin küfür lafı olduğu beyan edilir. Hmm. Ama bu dediğimiz gibi o on ihtimalden bir ihtimal söz konusu olması itibariyle bakılmıştır. Yani ihtiyasa dediğinde. Peki müşakhas A şahsı B şahsına küfretti. Bir A şahsı için kafirdir diyebilir miyiz? Değil Hayır mi? diyemeyiz. O tekfirdir. Hmm. Bunu iyi ayırmamız gerekir. Aksi takdirde çünkü biz bir şahsa kafirsin ifadesini kullanırsak o küfür ikisinden birine kesin dönecektir. Ya dediğinizde gerçekten sadık bir şekilde o kişi kafir olduğunu ispat ediyorsunuz. O zaman problem yok. Ama eğer o küfür onda yoksa o küfür Allah muhafaza size dener. Bir de öyle tekfir etsek hocam. Yüzde elli yüzde altmışı zaten nüfusun tekfir etmiş olursunuz. Yani o da o ayrı şey bir problem. Evet. Dolayısıyla tekfir noktasında çok ihtiyatlı, çok usluplu. Yani yüzde yüz garanti olmadıktan sonra insanın akidesini de bu durumda tekfir edilmez ama insanları men edebilme, zecredebilme, o gibi şeylerden kaçındırabilme adına işte bunu yapmak insanı küfre sokar, bunu yapmak tehlikelidir. İnsanın imandan çıkmasına sebebiyet verir şeklinde hmm. kitaplarımızda bu gibi ifadelere yer verilmiş. Bunlar belki tercüme edilmiş, halkın seviyesine indirilmiş ama bu bize şu hakkı doğurmuyor. O vasıflar kendisinde bulunana kafir deme hakkını doğurmuyor. Biz çocukken özellikle mesela işte mahallede oyun oynuyorsun, top oynuyoruz falan o arada işte camiye gidip geliyoruz. İşte bir tanesi yok benim abdestim oğlum diyor. Sen biraz önce diyor küfür ettin diyor. söylüyor. senin abdestin bozuldu diyor. Bu şimdi ufaklıktan kalma bir şey ya hocam böyle bir örf olmuş artık. Şimdi bir şey olsa ağzınızdan böyle kötü bir kelime çıksa ya diyor, diyor abdestin yok gitti şimdi diyor. Evet. Ee, aslında bu tabii bir gelenek evet. yani güzel bir gelenek. Hı. Yani abdesti olan bir kimse Kötü söz söylememelidir aslında hmm. Müslüman kötü söz söylememelidir evet. ama kitaplarımıza şu geçer bir insanın ağzından e, küfre düşürecek değil de karşı tarafa hakareti ifade edecek bir söz sadır olacak olursa bu insanın abdest alması müstahaptır. Hmm. Evet abdesti belki bozulmaz evet. abdesti bozan ne vakizden değildir. Ama neticede yani olmaması gereken bir ameliyi ondan sadır olmuştur. O yüzden abdest almasının müstahap olduğu ki Hazreti Ayşe Validemiz'den rivayet edilen radıyallahu teala anha'dan rivayet edilen bir hadis-i ile istidlal edilmek suretiyle bunun müstahap olduğu kitaplarımıza geçmiş. Hı hı. Aslında bu sadece sövme ile alakalı değil. Bir ameliyede bulundunuz, günah bir işlem yaptınız. O işlem de hakikatta abdesti bozmuyor ama yine de abdest almanız müstahaptır. Gıybet ettiğiniz abdest almanız hmm. müstahaptır. Harama o oysa abdesti bozmaz. Abdest almanız yine bu manada müstahap, müstahap olacaktır. Yalan söylediğiniz abdest almanız yine de bu manada müstahap olacaktır. Yani günahın akabinde abdest almak. O hani günahları temizlemek anlamında. O çocukluktan işte küfür etmenim abdestin bozuldu. Bu bağlamda onu biraz evet. daha abartılı bir şekilde çocuklara e, verilmiş olan bir ruhtur aslında bu. Evet. E, bizim ecdadımızdan kalan bir ruhtur belki. Ee, ama yani gerçek anlamda fıkhi mahiyetine baktığımız zaman bu aslında abdesti bozmaz. Ama e, kişinin abdestini tazenemesi müstahab elbette al. bu kişi için müstah olacaktır. Evet hocam. Son bir soru daha hocam. Özellikle bu ticaret yapan kardeşlerimizde aynı cins ürünlerin birbiriyle takası noktasında, mesela buğdayın veya aynı cins işte arabaların, evin takası noktasında, birebir aynı olan ürünlerin e, takası noktasında, e, caiz midir, değil midir diye soran kardeşlerimiz var. Evet. Şimdi, bir açıklık getirelim. İslam fıkında birçok alışveriş çeşidi vardır ki bu alışveriş çeşitlerinden bir tanesi de e, sarf akdi diye tabir edilen hı hı. E, akit. Bir de ribevi mallara tahallük eden akitler ki bu alışveriş türleri normal alışveriş türlerinden farklı olarak değerlendirilir. Hukuku daha farklıdır. Çünkü bu gibi alışverişlerde faiz olanağı söz konusudur. Hı hı. Peki faizin cari olduğu mallar genel olarak bütün mallar değildir buna İslam fıkında fıkı tabir olarak ribevi mallar denir. Evet. Yani her mal faizin cari olacağı mal değildir Peki nedir ribevi mallar Ölçü ve tartıya tabi olan yani ölçülebilen hacim ölçüsüyle ki fıkı dilinde key deniyor buna veya tartı ağırlık birimiyle tartılan aynı cins olan misli mallarda riba fazlalık birden fazla vade dediğimiz bunlar cari olur. Ancak bu ikisinden birinin eksik olması yani örneğin mal misli mallardan ve aynı cins ama ölçü birimi ağırlık veyahut da hacim ölçüsü değil. İşte metre hesabı satılıyor veya tane hesabı satılıyor. Bu kabildense burada fazlalık faiz olmaz. Sadece vade olayına dikkat etmemiz gerekir. Hmm. Çünkü e, ribanın iki illeti vardır Hanefi fıkhına göre. iki illetten ikisinin varlığı hem fazlalığı haram kılar hem de vadeyi haram kılar. Ama bu iki illetten birinin varlığı ise sadece vadeyi haram kılar. Fazlalığı haram kılmaz. İzâh telefel cinsen febî'u keyfeşitum buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam. Cinsler farklı olduğu zaman... Peşin olmak kaydıyla dilediğiniz gibi satabilirsiniz. Şimdi e, bir masam var veya bir aracım var. Bu aracımdan bir tane daha araç var. Bu aynı cins midir? Bunların şeklen birbirine benzemesi aynı cins olmasın. Yani fıkı literatüründeki cins kavramı anlamı taşımaz. Hmm. husus ikinci el emtiyaların hiçbiri zaten genel itibariyle yani fabrikasyon ürünlerden bahsediyorum. Bunlar misli olarak telakki edilmez. Hmm. Çünkü insanlar bunlar arasında kayda değer manada bir farkı ortaya koyarlar. Örneğin ikinci el araba ikisi de aynı model olsun, ikisi de aynı renkte olsun, ikisinin de işte Kilometre kilometreleri aynı. aynı olsun. Ama biri İstanbul'da kullanılmış, biri işte Anadolu'da kullanılmış. Bu piyasada bir farklılık arz eder. Birini erkek kullanmış, birini bayan kullanmış. Bu farklılık arz çok eder. Çok İşte biri ilk sahibi ötekisinin kaçıncı sahibi olduğu belli hmm. değil. Bu çok fark eder. Yani netice itibariyle işte birinin ne bileyim torbidosu temiz ötekininki temiz temizliği çatlaklar var vesaire vesaire. Yani en ufacık bir farika bile insanlar katında iki mal arasında bir farikayı ortaya koyuyorsa burada biz bunu aynı cins olarak telakki etmeyiz. Hmm. Ki nerede kaldı zaten bu ürünler e, ölçüyle satılan ürünler değildir. Yani bana iki kilo araba ver kimse demez. Veyahut da işte hacim ölçüsüyle değil. Bunlar adet tane hesabı olarak hmm. kıyami mal yani hayvan kabilinden olan yani binekler olarak değerlendiririz. Böylesi bir durumda bunların birbirleriyle takas edilmesinde eşitlik şartı yoktur. Yani ben sana iki araba veririm, sen bana bir araba da verebilirsin. Evet. Ben sana aynı model arabayı veririm, seninki de aynı model arabayı alırım ama üstte para da isteyebilirim. Niye? Çünkü benim arabam daha temiz bana göre. İşine geliyorsa ben işine geldim. Ben daha Sarabay. güzel kullandım diyebiliriz. Ki sen de zaten bunu kabul ediyorsun ki fazla vermeye evet. razı edebiliyorsun. Aynı cins arabayı niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Yani çünkü sen de ona göre daha temiz olduğuna kanaat getiriyorsun. Evet. Bunun gibi etkenler olabilir. Dolayısıyla riba, ribevi olan mallarda söz konusudur. Ribaya tahallük etmeyen mallarda bu anlamda fazlalık faizini konuşmamız mümkün değildir. Evet hocam. Bu soruyla programımıza sonuna geldik. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz hocam? allah Teala Hazretleri hakkı hak bilip tabi olmayı, yanlışı da yanlış bilip kaçınmayı cümlemize nasip etsin. Anladım. Yine bu vesileyle malumunuz İzmir'de cari olan bu depremde hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Evet. Tabi onların kederli aileleri var. Onlara da Rabbim sabrı cemiller ihsan edesin. Tabii şunu da unutmamak gerekir. Kitaplarımızda göç altında kalmanın şehitlik makamı olduğu vurgulanmış. Yani imanlı olmak kaydıyla bir insanın bu şekilde hayatını son vermesi, son nefesini vermesi belki elem verici bir ölüm olarak geliyor, elem verici bir durum olarak geliyor. Ama inşallah ahiretinin kazanması noktasında i̇nşallah. büyük mükafatlara sebebiyet veren bir durumdur. Keza bu salgından ölen kardeşlerimiz için de aynı şey geçerlidir. Hı hı. Çünkü bununla alakalı da bu bir e, şehitlik makamı olarak kişiye verilmiş bir e, mükafattır. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürrüğü bir mektubunda ondan bahsediyor. O dönemde e, bir ara salgın yayılıyor ve oğlunu kaybediyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürrüğü. Ve diyor ki bu dönemde bu salgından dolayı ölmeyenler ahirette pişman olacak. Tabii bu aslında şuna vurgu yani ölmek insanın elinde olan bir şey değil. Yani ölmüş olan kimselere üzülmeyin. Tamam belki kayıptır bu manada bir üzüleceğiz ama aslında onlar kazanan insanlardır. Onlar büyük mükafatları elde etmiş olan insanlardır. Çünkü dünya öyle veya böyle bitecektir. Yani ya göç altında kalacaksın veyahut da işte e, salgından öleceksin veya işte normal zamanın gelecek yaşlılıktan öleceksin. Yani hiçbir zaman bu daimi değildir. Ama şehit olarak ölmek. Ama bu ölümün şehit olarak olması ise bu insan için çok büyük bir mükafattır. Çünkü ahirette e, yani birçok insan dünya hayatına dönmek isteyecek ama bunlardan şehit olarak gidenlerin dünya hayatına dönme istekleri bir daha şehit olma gayesiyle. Hmm. Yani bu kadar bir mükafatta sahip olduk, bunu bir daha yapalım, bir daha yapalım. Kadis şeriflerde vurgudur. O yüzden inşallah onlar kazanmışlardır. Temennimiz o yöndedir. Rabbim onlara rahmetiyle muamele etsin. E, kalanlara da sabrı, cemiller ihsan eylesin. E, tabii bu konuda maddi sıkıntıya düşen kardeşlerimize Rabbim tez zamanda inşallah imdatlarına yetişsin diye temenni etmekten başka bir şey elimizden de gelmiyor. İnşallah birbirimize de dua edelim. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Daha Çok teşekkür için. ediyoruz hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihaletdehaligültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekleyle. hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim. İsmaila Camii İlim ve Hizmet Vakfı İlmihal programını sundu.